Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, senin anlatacağın kitaplarla çok ilgisi olduğunu düşündüğüm için Dünya Dergi'den kısaca söz etmek istiyorum Tabii. başlarken. Bu arada aksarıklı sesim umarım anlaşılıyordur, alerjim tutti yine. Ee, Dünya Dergi'nin Temmuz-Ağustos sayısını çıkardık, beşinci sayıyı. Biliyorsunuz Tudem yayınlarıyla birlikte yaptığımız 8 yaş ve üzeri bir çocuk dergisi dünyalı. Ee, bu sayıda yaz sayısında bir etkinlik kitabı da hazırladık. 32 sayfalık bir e, etkinlik eğlence kitabı. Önceki sayıda da bir bisiklet kitabı hazırlamıştık. Armağan atmıştık. Onun gibi yine. Evet. Bisiklete ee, binmediği zamanlarda sıkılan çocuklar için evet, ilaç etkinlik, niyetine. Evet. <gülüyor> ilaç niyetine bir etkinlik kitabı e, verdik. Ve dosya konusunda süper kahramanlar süper midir? Ne işe yarar? Gibi soruları içeren bir dosya. E, tamam. Şimdi kitaba geçelim evet, istersen. Evet. Etkinlik e, kitapları önemli. Özellikle yaz tatillerinde hem sıkılan çocukların kurtarıcısı oluyor zaman zaman hem de canım sıkılıyor diyen çocukların ana babaları için kurtarıcı Sanırım oluyor. Sanırım özellikle diyeyim. de anneler için en çok da onlar için galiba. Yani ve neyse ki çok güzel kitaplar var çeşit bol farklı farklı tarzlarda farklı ilgi alanlarına hitap eden kitaplar var. Ben hatırlıyorum benim çocukluğumda annem bana bir kitap almıştı böyle çok kalın bir kitaptı ve içinde çevir çevir bitmez her yere taşırdım onu yani baya iki parmak kalınlığında falan bir kitaptı vay, vay, vay, nasıl... İçinde işte resim de yapıyordun bilmeceler de vardı Zeka oyunları da vardı. Hatırlam, Kapağını falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle be veya... Test kitabı değil yani. Hayır bu... değildi. <gülüyor> değil ve beni epey oyalamıştı o kitap. E, düşününce e, o, o kitapların verdiği his, o yüzden tahmin edebiliyorum. Şimdi çok daha güzelleri var. E, her yaş için. E, elimdeki kitaplar da Mavi Bulut yayınlarından çıkmış. E, iki ciltlik bir seri. Daha önce Bir Dolap Kitap'ta e, söz etmiştik. Kızların meraklı ve becerikli kızlar için el kitabı ve meraklı ve becerikli erkekler için el kitabı parlak fikirler ve yapılması kolay etkinlikler üst başlığıyla sunulmuşlar ve üstlerinde işte bir tanesinde %100 kızlar için bir tanesinde işte erkekler için ve kız çocuklara yasak gibi uyarılar var daha önce bir dolap kitaptaki yazıda bu kızlar ve erkekler meselesine e, bu cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyor böyle bir durum mu var diye uzun uzun bayağı tartışmalara neden olmuştuk. Yani cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyor derken yani niye kızlarla erkekler diye ayırıyoruz ki ayırmaya ne gerek var diye sormuştuk evet, daha doğrusu. E, orada e, birdolapkitap.com'daki yazıyı bulup tartışmalara e, göz atabilirsiniz. Ben şu an o konuya girmeyeceğim çünkü girersek uzar. Amacımız burada bir etkinlik kitabını anlatmak. Daha önceki haftalarda yaz tatili için işte okunsa çok güzel olur dediğimiz kitaplardan söz etmiştik. Bu kitaplarda bana göre yaz tatili için mutlaka edinilmesi gereken, içinde pek çok güzel öneri ve ilginç bilgi içeren iki kitap. Hemen içeriklerinden hızlıca söz etmek istiyorum. Bir kere tasarım olarak çok güzel bu kitaplar. Böyle bir klasör şeklinde tasarlanmış. Lastik bir bantla tutturuluyor ve proje dosyası gibi açıyorsun ve içinde mutlaka sana göre bir şey oluyor. Ve evde ya da bahçede yakın çevrende bulabileceğin basit malzemelerle yapabileceğim pek çok etkinlik önerisi var işte el işi önerisi var hemen erkekler kitabından hızlıca başlayayım böceklerle başlıyor burada böcekleri işte tanımak böcekleri üzerine göz, böcek gözlemi yapmak üzerine birtakım bilgiler veriliyor bazı böceklerden bahsetmiş mesela işte peygamber devesi kelebek Yusufçuk bir gün sineği mesela ben bir gün Mayıs sineğini duymuştum da bir gün sineyinin diğer adı olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra bir böcek gözlemi nasıl yapılır ve gece avı diye bir etkinlik önerisi var. Hani av olduğuna bakmayın, avlamıyorsunuz hiçbir şeyi. Bir perde gerilmiş, beyaz bir, beyaz bir perde arkasından bir de ışık yansıtıyorsun ona ve ışığa gelen böcekler o e, perdenin üstüne konuyor ve sen e, gözlem yapma şansı buluyorsun. Gayet pratik bir yöntem. E, ardından senin hoşuna gidebilecek bir bölüm evet. var ve önemli bir konu. Bisiklet güvenliğinden bahsediyor. İşte tabelalardan yolda uyulması gereken kurallardan söz ediyor. E, şifre çözücülük. ...senin küçükken var mıydı... ...kendi yarattığın bir ve Bizim kullandığımız şifre. bir dil vardı arkadaşlarımızla. Garip sembollerle... Tabii. ...ben de öyle ama bir ara ara değiştirirdim onu... ...sonra <gülüyor> tekrar ezberlerdim... ...burada çeşitli şifrelerden söz ediliyor... ...ondan sonra yaz tatilinde işte... ...diyelim ki deniz kenarına gittin... ...deniz kabuklarıyla neler yapabilirsin... ...bir yandan deniz kabuklarını ve o canlıları anlatıyor... ...öte yandan... ...onlarla yapabileceğin... ...bir takım... ...el işleri var... Ee, mesela kendi pusulanı kendin yap. Korsan kılığına girmiş bir çocuk burada yapıyor bu işi. İşte i̇lk yardım var. Iş sürücülük var. Ee, bir yandan matematik de var ama. Vahşi geometri diye bir bölüm. Ee, ve vücudumuzun parçalarını kullanarak ölçüm yapmayı, e, pergelsiz yuvarlak çizmeyi ben pergelle bile çizemem. <gülüyor> açı ölçeri olmadan dik açı yapmayı e, anlatıyor. Güneşten korunmak gerekiyor tabi. Bunun için hop hemen bir çöl başlığı. Bedevilerin kum fırtınalarında kullandıkları çöl başlıklarından yaptırıyor sana. E, el işi işte origamiden yola çıkılarak yapılmış kağıttan bir cüzdan da var. E, mor sayfabesi kullanarak evde teneke kutularla yapacağın telefonla işte iletişim kurmak da var. Yani aklına gelebilecek her tür konu müzik de var. Ee, mesela burada mini maracas yapımı, japon tamburu yapım, taiko yapımı anlatılıyor. Ve yine e, işte plastik yoğurt kapları, e, küçük konserve kutuları yani çok pratik her an bulabileceğin e, malzemelerle kısa sürede yapmanı sağlıyor. E, gündüz işte plaj etkinlikleri var. ama gece olunca mesela yıldızlara bakmak istiyorsan. Yıldızlarla ilgili, takım yıldızlarla ilgili e, bilgi veren bir bölüm var. E, yani an, anladığın gibi burada e, e, e, bir sürü, çok fazla bir sürü konu var. Kızlar kitabından da biraz e, konu örneği seçmek istiyorum. E, bazıları, her iki kitapta da aynı konular e, var. Yani paralelle kurulabilecek noktalar var. E, ama mesela burada... Ee, ne var hemen açayım tahta salınacak nasıl yapılır salıncak kurmayı anlatıyor ee, gemici düğümleri var mesela ee, yani sadece gemi değil tabi hayatın pek çok alanında kullanabileceğin hani pratik bir bilgi. Ya bunların bu bu, bu arada bunu söylemek lazım bu e, kitaplardaki bazı etkinlikler bazı öneriler e, bizlerin de çok işine yarayabilecek şeyler. Örneğin işte bir eşarbı öyle bir katlıyorsunuz ki şahane çanta. Zaten bir Japon sanatı bu da. Hura Shiki. Evet enfes çanta olu veriyor. Yani o kadar pratik ki evet. e, her zaman işe yarar yani böyle işte şeyler. Yani işte kağıttan cüzdan. Evet. Hani bir, bir şeyleri koyman gerektiğinde gerçekten iş görüyor. Hemen çabucak katlıyı veriyorsun. Ya da işte burada çeşitli oyunlar var. Diğer kitapta da vardı bir Afrika oyunu. Ee, burada da Yote diye bir başka Afrika oyunu var. Ve e, taşlarla e, bir küçük sokakta bir böyle, bulunacak evet, şeylerle yani. E, kağıt üzerine kağıt yoksa yere çizik yapabilirsin. Evet. Ee, ve taş olarak kullanabileceğin seçeneklerde işte yine taş kozalak deniz kabuğu yani o, o elinin altında bulabileceğin herhangi bir e, malzemeyle doğada bulabileceğin e, oynayabileceğin bir oyun yani hoşça vakit geçirtir herkese yaş grubu e, sınırı olmadan e, meyveleri mesela bozulmadan saklama yöntemi eee hava durumu, hava tahmini yaptırıyorsan işte bulutlara bakarak havayı okuyabilme becerisi kazanabilirsin. Ee, lamba yapımı, e, sepet yapımı, e, kimi sihirbazlık numaraları var. Yani her an her durum için durumu kurtaracak e, pek çok öneri var ve e, her iki kitabın sonunda da e, notların bölümü var, çizimlerin bölümü var e, ve e, bir miktar 50 adet Çıkartma. çıkartma. Bu çıkartmaların büyüsünü de e, hiçbir ya, zaman evet, çözemeyeceğim. Yani... Yani ben çok severim. Çocuklar deliriyorlar çıkartma Tabii görünce. tabii. Bak bu e, Latife Tunç söylemiş. Dünyalı dergide 77 çıkartma var bu e, sayıda için ne hemen oğlum demiş oğlum. E, sen böyle <gülüyor> evet. bir tepki vermelerine neden oluyor. Çok enteresan yani. Yani o çıkartmayı o kağıttan çıkarttığın ve yapıştırdığın andaki his... Evet, anlayamazsınız. Işte, işte anlayamazsınız. <gülüyor> hakikaten öyle bir şey. Demek o köpük o dalga öyle bir şey. <gülüyor> ee, şey Kitapların e, yani görsel olarak da çok nitelikli evet. olduklarını söylemek lazım. Bunu evet. atlamayalım. Evet evet. Yani tasarım olarak çok güzeller. Ee, az önce demiştim bir klasör şeklinde tasarlanmış ve e, çok güzel, çok e, sevimli çizimler eşliğinde anlatılıyor. E, bütün o e, bir şey yaptırıyorsa eğer sana. Mesela burada baget yapımı var. E, müzik aleti işte, müzik çanları oluşturuyorsun bütün o bageti ne, nasıl yapacağı malzemeler bir listeyle verilmiş ve aşama aşama bütün adımlar e, çizimlerle anlatılmış. Şimdi karikatür vari bir hava var ama teknik çizim Evet. tadında onlar verilmiş ya da mesela çiçek işte doğa ile ilgili çizimlerde işte birebir bunlar hani o çok eski elle yapılan biyoloji kitapları evet. vardır ya yani o doğa gözlemi kitapları evet. onlar gibi buradaki çizimler çok güzel ki şöyle. evet bu sayfa iyi oldu ee, kitaplar üzerine, yani, e, kitap bir kitaplar üzerine pardon. Çiçekler üzerine böyle iki sayfalık bir liste var. Çiçeğin çizimi, adı, e, kullanım yerleri. Mesela begonya'nın meyve salatasında kullanılabildiğini biliyor muydunuz? Hayır, işte çok güzel bilgi. Ee, ve yenilebilir <gülüyor> kısmı neresidir? Ee, Kasımpatı küpe çiçeği, işte şekerlemede, süslemede papatya patates püresinde kullanılabiliyormuş. Aa, Tabii, çok nasıl kullanıldığını e, anlatmıyor ama bu güzel bir araştırma alanı. Evet. Yani merak edip e, buradan yola çıkarak pek çok farklı bilgiye başka kaynaklardan ulaşabilirsin. İşte, çiçekler, menekşe şurubu tarifi var mesela. Vay, vay, vay. Çok kolay güzel Hı. geliyor. E, kumaş boyama, işte gezgin gezginlik yapacaksan işte yürüyüşe çıktığında ne tür malzemeler kullanman gerekiyor mesela babet giyme diyor yani orada öyle bir ne <gülüyor> <gülüyor> evet, işte şey çarfa çizmiş ee, yani her hayatın her tür alanında pek çok pratik bilgi var ve sonuçta bu kitabı eline alan bir çocuk ya da çocuklar bütün bir tatil boyunca çevirip çevirip kullanabilirler sadece çocuk değil Ailece kullanabilirler. Bir de her iki aynen. kitap da kullanılabilir. Yani erkek çocuğunuz var diye sırf erkekler kitabını tercih etmeyin. Öyle bir şey değil. Her ikisini de rahatlıkla kullanabilirler. Tabii. Ee, erkek ya da kız ayrımı burada çok... Yani bana hala çok gerçekçi gelmiyor. Evet yani her ikisi birden bayağı ciddi bir etkinlik külliyatı evet. diyebiliriz. Ee, Mavi Bulut yayınlarından çıkan... Meraklı ve becerikli erkekler için ve meraklı ve becerikli kızlar için el kitabı iki ciltlik bir seriyi bu e, yaz tatili için e, canı sıkılanlar için ideal birer kitap. Ya kimsenin canı sıkılmaz yani bu kitaplarla. Evet. Şimdi bir e, kısa bir şarkı arası verelim. verelim ama ne çalacağımızı yine sen biliyorsun evet. tabii. Kit Kat Kazy and the Borum Roundabouts'tan The Happy Song çalacak. Sonra tekrar buradayız. The more you smile, the happier you get. The more you smile, the happier you get. The more you smile, the happier you get. And the happier you get, the longer that you live. And I read it in the Journal of American Medical Association. The happier you get, the longer that you live, the happier you get. The more time that you have. And that's just good common sense. The longer that you live, the more time that you have, the longer that you live. you have to sing and dance and play. The more time that you have to sing and dance and play. The more time that you have to sing and sing and dance and play Each night and every day Just sing and dance and play Each night and every day Just sing and dance and play, play. Each, Each night and every, every day, day Each day and every night every I try to get it, right. I try get it right Each day and every, every night I, I try to get it right new. Each day and every night I try to get it right Each day and every night I try to get it right it right on the kisser I try to get it right on the kisser I try to get it right on the kisser 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet ilk bölümde çok güzel etkinlik kitaplarından söz ettik. Yaz için ideal kitaplar. Ben konuyu tamamen değiştiriyorum. Bulutkuş adlı güneş kitaplığından çok yakın zamanda çıkan Bulutkuş adlı kitaptan söz etmek istiyorum. Kitabı Bay Bing yazmış. Resimleyen ise You Wrong. Ee, kitabı Çince aslından Türkçe çeviren Yuan Sang. Ee, şimdi bunu çok önemsediğimi söylemem lazım. Yani kitapların özgün dillerinden çevrili olmaları çok önemli bence. Yani işte Fince bir kitabı Fince'den Sıvahilice kitabı Sıvahilice'den İbranca kitabı İbranca'dan çevirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta Çince aslından çevrilmiş. O yüzden önemli. <gülüyor> ee, kitabın zaten kapağı hemen böyle bir akıl alıyor değil mi? Evet. Yani. E, zaten bizim çok sevdiğimiz, e, özellikle benim çok ilgimi çeken e, bir coğrafya. E, oradan gelince kitap daha bir ilgimi çekiyor. E, kitap e, bir papağanın öyküsünü anlatıyor bize. İşte e, her kuşun kendi şarkısı vardır. Şarkılar kuşların düşü ve neşesidir diye başlıyor. E, ve e, işte güzel bir papağan olduğunu söylüyor kendisini. Uçarken bir gün... Ee, işte iki sevimli çocukla karşılaşıyor. Ee, işte Ve çok iyi anlaşıyorlar. Yani çok iyi davranıyor çocuklar ona. O da onların yanında kalmak istiyor. Yani hani böyle bir tercih yapıyor. Mecbur değil. Yakalanmış değil. Avlanmış. Hiçbir şey değil. Sadece böyle bir tercih yapıyor Papağan. <gülüyor> ve çocuklar da onu çok seviyorlar. İşte onu gezmeye götürüyorlar. Türlü çeşit işte yiyecekle besliyorlar. Böyle işte ee, ama Papağan böyle bir türlü şey yapamıyor. Yani Hani tamam onlarla kalmaya da kendisi karar vermiş durumda ama bir türlü böyle eskisi gibi şarkılar söyleyemiyor. Yani o neşesini, heyecanını birazcık yitiriyor. Ve <gülüyor> meraklanıyor çocuklar. Yani ne oldu da sen böyle oldun? Yani niçin sustun? Niçin artık o güzel şarkıları söylemiyorsun? Acaba daha güzel bir yuvamı istiyorsun diyorlar. Şimdi ona en güzel, en büyük, en geniş kafesi alıyorlar. Hani bu... Şöyle bir laf vardır ya, bülbülü altın kafese koymuşlar. Hı hı. Ah özgürlüğüm, var özgürlüğüm diye e, evet. bağırmış diye. E, gerçi onu sanıyorum sonradan değişmiş, Vatanım, vatanım diye bağırıyor demişler ama bilmiyorum. Bence özgürlüğüm diye bağırmıştır. Saçma olur dövürküsü. E, ondan sonra işte bu da o, onun gibi bir durum. E, i̇şte en güzel, en büyük, en geniş kafes falan. İşte eğlenceler, e, hala lezzetleyecekler. Ama fark etmiyor yani bizim... Papağan yiyecekleri bir yandan yiyor. Burada öyle bir sahne var. Ama o güzel şarkılarını söyleyemiyor. O neşesi yok. İşte e, baş, şey yapıyor bu o zaman çocuklar. Bir e, evcil hayvan şenliği düzenliyorlar. Partisi düzen Parti veriyorlar yani. İşte herkes evcil hayvanlarıyla geliyor. Herkes ziyarete geliyor. Papağan'a ne oldu ki Allah Allah falan diye düşünüyorlar, tartışıyorlar. Ama bir türlü papağan'ın neşesi yerine gelmiyor. Ve sonunda herkes anlıyor ki e, işte onun... Burada şöyle diyor. Sonunda beni ve yalnızlığımı anladılar. Beni eski ormanıma geri yollamaya karar verdiler. Yaşasın ağaçlarım ve çiçeklerim. Diyor ve işte e, bir vedalaşma sahnesi var ardından ve papağanımız özgürlüğüne uçuyor. E, metin böyle. E, açıkçası metni beni böyle çok alıp götüren bir metin değil. E, Çincesini dinlemeyi çok isterdim. Hmm. Yani Çince çok ahenkli, çok güzel, çok tatlı bir dil. Ben dinlemeyi çok seviyorum. Yani hani mesela bir öneride bulunayım. Yasmin Chen diye bir caz sanatçısı var. Ondan Take Five için mesela söz yazmışlar. Ve onu bir dinleyin. Yani nasıl güzel, şıkır şıkır akan bir berkine, bir... Evet, değil çok mi? Çok güzel. Hani Keşke Çincesini dinleseydim diyorum. Yani belki Türkçe'ye geçerken bir böyle e, ahengini yitirmiş mi acaba gibi e, hani biraz öyle geldi bana. Bilemiyorum tam olarak bunu tabi. E, ama kitap görsel olarak çok güçlü. Çok güzel evet. Hatta şöyle bir şey şöyle geliyor bana. Sanki bu kitap e, işte bazı resimler yapılmış da yahu bu resimleri ne yapacağız? Bu resimleri nasıl olur da insanlara ulaştırırız diye düşünüp bir metin mi yazılmış acaba diye bile düşündüm kitapla hmm. ilgili. Yani ee, çok e, çarpıcı benim Çin metinler, ee, tabii şey e, resimler. Yu Rong bir e, geleneksel e, ya yani ilustratör e, Yu Rong ve artık İngiltere'de yaşıyormuş ama bambu ormanında büyümüş. Hmm. Bu yani Çin'de bir bambu ormanında büyümüş. Sonra işte sanat okumuş vesaire. Şimdi İngiltere'de yaşıyormuş ve e, geleneksel Çin kağıt kesme sanatını. Çok iyi kullanıyor. Illustrator aynı zamanda ve bu ikisini birleştirince evet. ortaya enfes bir... Mürekkepten resimler kesmiş sanki değil mi? Öyle yani, bir evet miyiz? ama Mesela şey var. Bir kitap de Tülin Kozikoğlu da bu kitap hakkında yazmış ve o Yu Rong'un nasıl çalıştığını gösteren bir video eklemiş orada Aa, yazısına. Ha, orada evet bakmakta büyük yarar var. Yu Rong orada çok yani nasıl çalıştığını anlatıyor. Tabi Çince anlatıyor ama Çince dinlemek için de iyi bir fırsat. İşte Çizimler var, kalemle yapılmış çizgi çizgi ağırlıklı, boya ağırlıklı değil çizgi ağırlıklı çizimler var ve bunların üzerine e, kağıttan kesilmiş figürler, işte bitkiler, ağaçlar manzara ne bileyim kent manzarası vesaire oturtulmuş. Ha, bunlar kağıttan Bunlar kesme. kağıttan kesilip ben resmin üzerine oturtulmuş. Ben mürekkeple Hayır, Çin'i mürekkebiyle yapıldığı Hayır bunlar geleneksel Çin kağıt kesmesi Çin kağıt mesela Türkçe'de katı sanatı diye evet. Hani geleneksel dantel Hı -hı. gibi çıkar. Evet. Ya da okullarda mesela etkinlik yaptılar. Kağıdı işte 5 6'ya katlarsın. Sonra kenarlarına fıt fıt köşelerden kesersin açarsın. Kar tanesi gibi olur. Ona da şey Japon, kağıt, Japonlar da kirigami diyorlar. Kirigami bahsedeyim. diyorlar. Evet. Yadız Ama bu Kaynaklı Kağıdın da mucidi evet. zaten Çinler. A Çin kaynaklı bir sanat ve bugün internette işte sosyal medyada çokça karşınıza çıkabilir. İşte bir tane A4'ü öyle bir keser ki kaldırırsınız o kesilen parçalar Devasa bir şehir manzarasına dönüşür. Basit bir A4. Peki internette bakarken gördüysen biliyor musun bunun hani Çince adı, Kirigami gibi Çince'deki Çince karşılığını biliyor musun? Yok Çince adını ne yazık ki bilmiyorum. Hı hı. Ee, ama Kirigami diye de aranabilir rahatlıkla. Katığı sanatı diye evet. aranabilir rahatlıkla. Kağıt kesme diye zaten hı hı. aranabilir. Hatta kağıt mühendisliği diye ilerlemiş gitmiş evet. bir e, çalışma alanı var. Belki onu da görmüşsünüzdür. Mesela işte bir kitap, eski bir kitap öyle bir oyuluyor ki içinde yine üç boyutlu bir manzara çıkıyor. Evet kitabın sayfasını ya da mesela konuya uygun olarak hmm. ve kaldırınca o üç boyutlu olarak görüyorsun. Bunların hepsi işte bu e, kökeni bu. Hı hı. Çin kağıt kesme e, sanatı. E, Yu Rong da bunun e, uygulayıcılarından birisi eğitimini almış. E, uygula, uygulayıcılarından birisi ve ilüstrasyonla birleştirmiş. Yani bu tabii çok katmanlı birdenbire e, derinliği farklılaştıran evet hatta bunun işte mürekkeple yapılmış versiyonlarını da gördük. Mesela Hip ve Yanek neydi kitabın adı? Hip ve Yanek'in e, hani o çizimlerini düşünsene. Evet. Onlar mürekkeple yapılmış şeyler. E, Tom Tomb da Evet. vardı. Sanki o gölge tekniği kullanılmış gölge gibi figürü, evet. veriyor ama burada doğrudan kağıtlar keserek yapılmış bunlar. Hı. E, işte, orijinal çizimleri görmeyi çok isterdim Evet, yani burada görünce... kağıttan keserek yapmak dediğimde şöyle bir şey ee, sanki gölge figürlerini çıkarmak gibi. Hacivat Karagöz figürleri. Yani dış konturları zaten çıkartılmış evet. e, konturu. Sonra içinde işte gözler, e, ne bileyim elbisenin desenleri. Bütün bunlar oyularak o figürün üzerine Hı -hı. verilmiş. Burada mesela şey var. Bir kapı var, giriş var. E, bu girişin şöyle iki direk ve üzerinde bir... E, kemerden oluşuyor. O kemerin içi oyulmuş. Orada Çince bir şey yazıyor. Okuyamıyoruz yani onu. Ama belli ki bir yazı var evet, orada. Alfabeyi görüyorum hı. yani. Ee, Çin metallerini görüyorum evet. yani ama e, okuyamıyoruz. E, fakat işte e, bu, bu tekniği kullanarak yaptığı için bir sürü figür var bu arada. Yani bir tane iki tane değil. E, bol katmanlı böyle bol derinlikli aslında. Evet. Ondaki e, o çizimin üstünde bir anda bu siyah figürler çok evet. muazzam bir derinlik hissi yaratıyor. Çok güzel bir derinlik yaratıyor. E, ve açıkçası benim için kitabın e, metninden anlamından çok daha böyle öne e, geçti e, bu. E, ve e, hani meraklandırdı beni. Bunu mesela denesem nerelere evet. gidebilirim? Yani Bir heves de gelmedi aynı, değil. Aynı şeyi ben düşündüm. E, tabii sana etkisinin bu olacağına evet. zaten şüphem yoktu. Ee, bulut Çocuklara kuş, da umarım böyle bir etkisi olur, yani denemek isterler. Ya evet, e, aslında zaten deneyebilirler de basitçe, evet. yani bir kağıt katlayıp kenarlarını kesip bir karttan çok basit bir etkinlik hemen önerdik bile zaten. Ee, bulut kuştan söz ettik, ee, By Bing tarafından yazılmış, Yu Rong tarafından e, resimlenmiş ve e, Çince aslında Yuan Zhang tarafından e, doğru okuyup okumadığımı bilmiyorum tabii bu isimleri e, çevrilmiş. E, Gün kitaplığı güneş'i kitaplığı tarafından, tarafından da e, Türkçesi yayınlandı. E, Bulutkuş'un bu haftalıkta bu kadar yine yayının sonuna geldik. Evet gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.